Radyo tiyatrosu Suikast Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Mike Bryan Uyarlayan Tayfun Türkeli Kayıt Montaj Didem Türkmen Merhaba Martineau. Beni çağırtmışsın. Gel Robert. Seninle konuşmak istiyorum. Birazdan ameliyat edeceğin hasta ile ilgili bilgi vermek istiyorum sana. Bay Martin ile ilgili mi? O hastanın adı Martin değil Robert. Değil mi? Nasıl yani? Asıl adı Juan Menda. Güney Amerika'da küçük bir devletin başkanı olur. Ne? Devlet başkanı mı? Desene önemli birini beyin ameliyat yapacağım. Evet ama bunu kimseye söyleme. ...kimliği özel olarak gizli tutuluyor. Neden? Yoksa kendisine bir suikast yapılmasından mı korkuyor? Evet. Geçen yıl yapılan bir suikaste... kurşun beynine girip... ...hasara sebep olmuş. Yapacağın ameliyatla... ...beyindeki tahribatı gidereceksin. Doktor Robert. Evet hemşire. Hastaya ameliyata hazırladık efendim. Hı hı. Ameliyatınızla ilgili bilgi vermemi ister misiniz Bay Martin? Evet doktor. Biraz sonra narkoz vererek sizi bayıltacağız. Ameliyatla kafa derinizi soyup... ...kafa tasınızda bir delik açacağız... ...ve sonra da soğancıktan içeriye girerek... ...başınızın ağrımasına sebep olan bölgeyi temizleyeceğiz. Ameliyat kaç saat sürecek doktor? 6 ile 8 saat arasında efendim. Evet Finch. Bize her tarafı karlarla kaplı bu kar olası Kanada'ya neden çağırdığını söyle artık. <gülüyor> Milo doğru söylüyor Finch. Paralı bir iş var gelin dedin kalktık geldik. Anlat hadi işi nedir? Milo, Grey sizlerle daha önce de çalıştım. Cesur insanlarsınızdır. Eğer vereceğim bir şey yaparsanız üçümüz de zengin olacağız. Yapacağımız iş nedir Finch? Birini öldüreceğiz. Hmm. Ha, tahmin etmiştim bunu. E, kim peki? Devlet başkanını. Ne? Ne? ne dedin? E, Amerika devlet başkanını mı Saçmalamayın Sadece Güney Amerika'daki küçük bir devletin başkanını Vay canına Desene bu sefer iş baya büyük e, Peki başkanı öldürmek için Güney Amerika'ya mı gideceğiz Hayır devlet başkanı burada Bu şehirdeki sinir cerrahi merkezinde yatıyor Başkan hastanede işini hasta mı yoksa Şu sıralarda beyin ameliyatı oluyor Geçen yıl kendisine yapılan bir suikastte Beynine giren kurşun hasar mı yapmış acaba Başkanı ne zaman öldüreceğiz mi hiç peki Müşterimizden ne zaman emir alırsak o zaman hmm, Demek belli oluncaya kadar bu otel odasında bekleyeceğiz he? Ağzım kurudu Bir bardak viski içeceğim e, Sen de ister misin Finch? Hayır ve sen de içme e, Neden ne sakıncası Sen Bir de soruyorsun bu iş bitinceye kadar içki içmek yok Kaldır şu şişeyi <gülüyor> Tamam Finç kızma tamam Şey söyler misin Finç Devlet başkanını nasıl öldüreceğiz Tabancayla mı bıçakla mı Hayır ne Kanada polisi ne de ülkesindekiler adamın cinayete kurban gittiğini anlamamalılar. Başkanın ölümü geçirdiği ameliyata bağlı bir ölüm nedeni gibi gözükecek. Peki nasıl olacak bu iş? Bu işi Milo'ya sor Gray. Unuttun mu? Eskiden doktordu. <gülüyor> Sabıkalı bir doktor. Sarhoş kafayla ameliyata girerek hastalarını öldürdüğü için meslekten attılar onu. Yeter. Bana doktor değil. Durma Finch. Çok eskide kaldı o yıllar. Hatırlamak bile istemiyorum artık. Ama yine de bir doktorsun sen Milo. Evet söyle bakalım başkana nasıl öldürmeyi düşünüyorsun? Hava embolisi yoluyla Ne demek o? Hastanın damarına hava pompalayacağım Kimse cinayete kurban gittiğini anlamaz değil mi? Otopsi yapılmazsa hayır Ameliyattan sonra ölen birisi için otopsi yapılacağını pek sanmıyorum Peki damarına hava pompalanan birisi ne kadar zamanda ölür? Ee, birkaç dakika içinde Güzel Ellerin titremeden bu işi yapabilecek misin Milo? Ee, şey biraz yani içki içersem olur tabii. Yani fazla içmem Finch sadece ellerimin titrememesi için. Tamam tamam ama sadece bir bardak daha Sağ fazlasına ol. izin yok. Sağ ol Finch inan sarhoş olmayacağım. Bir iki bardak yeter sonra ellerim titremeden başkanın damarına hava basacağım. Evet ameliyat bitti işte Şu yüzümdeki maskeyi çıkartır mısın? Hemşire Teşekkür ederim Yoğun bakımdan sonra hastayı 427 numaralı odaya yatırın Peki doktor Ben de gidip bir duş alıp üstümü değiştireyim Doktor Mclewin bir dakika Buyurun Ben az önce ameliyat ettiğiniz hastanın eşiyim Adım Carla Buyurun bayan Carla Ameliyat nasıl geçti doktor? Gayet iyi, her şey yolunda gitti. Beynindeki hasar giderildi. Bundan böyle sürekli başarısı çekmeyecek. Yalnız şu anda göremezsiniz, yoğun bakımda. Daha sonra ziyaretine gelirim. Kaç numaralı odada yatıracaksınız? 427 numaralı odada. Kimsiniz? Albay Sebastian Aha, Albay çabuk içeri girin Karla Sebastian tatlım seni burada görmek ne büyük sürpriz eh, Ah Karla Karla sevgilim seni öyle özlemiştim ki hmm. eh. Biliyor musun Kanada'ya geldiğimizden beri seni düşünüyordum Sebastian Neden beni görmek için bu kadar bekledin eh, İhtiyatlı davranmam gerekiyordu Karla eh, Nihayet sen bir devlet başkanının eşisin İlişkimizi alenen sergileyemeyiz değil mi? Haklısın sevgilim. Ee, başkan kaç numaralı odada yatıyor? Dördüncü kat 427 numaralı oda. Neden sordun? Ee, bir ara geçmiş olsun ziyaretine gider mi diye. O halde aklında olsun. Hı -hı. O anı güvenliği açısından hastaneye Martin adıyla yatırdık. Kimse onun başkan olduğunu bilmiyor. Çok doğru bir iş yapmışsınız. Muhalifleri onu hastanede suikast yapabilirler. Peki yanında kimse kalıyor mu? Özel bir hemşire var. Başkanı bırak şimdi Sebastian. beni düşün. Bak yanındayım. Uzun zamandır bir arada olamıyorduk. Hazır kocam hastanedeyken hasret giderelim. Seni çok seviyorum. Sana çılgıncasına haşığım Karla. Kocandan ayrıl ve benimle evlen. Keşke bu o kadar kolay olsaydı Sebastian. Ama devlet başkanının karısı olmanın bazı sorumlulukları var. Hele şu anda Güney Amerikalı muhalifler kocama baş kaldırmışken, ...ondan ayrılmam yanlış anlamalara yol açabilir. Muhalifler karısı bile başkanı sevmiyor diyerek halkı ayaklandırır. Ee, beni yemeğe çıkartmayacak mısın? Seve seve sevgilim. Hadi hazırlan da gidelim. <gülüyor> tamam giyinip geliyorum. Ee, telefonu kullanabilir miyim? Elbette. Alo. Finch ben Albay Sebastian. Siz misiniz? Buyurun Albay. Başkan ameliyattan çıkmış. Dördüncü kat 427 numaralı odada kalıyormuş. Odada kendisinden başka kimse var mıymış? Özel bir hemşiresi varmış. Ha, bana bak, başkan hastaneye tanınmamak için... Bay Martin adıyla kayıt yaptırmış haberin olsun. Hmm. Peki onu ne zaman öldürmemizi istiyorsunuz? O gece. Dediğim gibi kimse cinayet olduğunu anlamayacak. Tamam. Evet uyandınız Bay Martin Kendinizi hmm. nasıl hissediyorsunuz Sen de kimsin Özel hemşireniz Alan Bey Bugün hangi gün Perşembe Ameliyat dün yapılmıştı Demek bütün gün uyudum öyle mi Evet efendim ameliyatınız çok başarılı geçti Bir şey içer misiniz Hayır hayır <gülüyor> Biraz yardım eder misiniz hemşire e, Ne yapmak istiyorsunuz bir Doğrulmak Hı. istiyorum Dışarıyı seyredeceğim. Ama e, doktor Robert kıpırdamadan yatmanız gerektiğini söyledi efendim. Hemşire... ...dışarıdaki şu görünen şey yangın verdi beni mi? Evet Bay Martin. Caddeye mi iniyor? Evet. Çabuk. Çabuk bana doktoru çağırın hemşire. Çok önemli olduğunu söyleyin lütfen. Peki efendim. Evet Bay Martin beni çağırmışsınız. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Doktor... ...odamın hemen değiştirilmesini istiyorum. Ama burası hastanenin en iyi odasıdır efendim. Allah kahretsin. Umurumda bile değil. Bu odanın yangın merdiveni var. Anlamıyor musunuz doktor? Bu benim güvenliğimle ilgili. Hem ameliyattan önce bu odada değildim. Dış tarafta yangın merdiveni geçmeyen bir oda istiyorum. Tamam bay Martin sakin olun nasıl isterseniz. Hemşire hastanın önceki odası hangisiydi? 319 numaralı oda efendim. Başhekim ameliyattan sonra bu odaya almamızı istedi. Peki öyle. Bay Martin merak etmeyin sizi hemen eski odanıza aldıracağım. Teşekkür ederim doktor. Hemşire bu odaya biraz sonra ameliyattan çıkacak olan iş adamı Bay Hardy'ye alın. Baş üstüne doktor bey. Nasıl bu odayı beğendiniz eh, mi Bay Martin? Evet iyi. Şimdi rahat mısınız? Burada yargın merdiveni yok. Ayrıca bu oda caddeye de bakmıyor. Eh, kusura bakmayın hemşire. Beni buraya dışarıya merdivenler olan pencerenin acı bir tecrübesi getirdi. Bu yüzden içeriye girilebilen penceresi olan bir odada uyuyamam. Merak etmeyin efendim içeriye kimse giremez. Dinlenmenize bakın siz. Başkan dördüncü katta dört yüz yirmi yedi numaralı odada yatıyormuş ya Emin misin Finch? Elbette Milo. Az önce müşterimiz arayarak öldürmemizi istediği hastanın dört yüz yirmi yedi numaralı odada kaldığını söyledi. Peki planın ne Finch? Çok basit. ...arabayı sen kullanacaksın Grey. Milo da hastaneye girip başkanı öldürecek. Eski bir doktor olduğun için bunu rahatlıkla yapabilirsin Milo öyle değil mi? Şey e, evet tabii yani bir aksilik olmazsa. Merak etme ben her şeyi düşündüm. Senin için bir doktor gömleği aldım bir de steteskop. Görenlerin seni doktor sanacağına eminim. E, hastaneye ne zaman gidiyoruz Finch? Birazdan. Başkanı öldürmek için ne kadar zamana ihtiyacın var Milo? E, beş dakika yeterli. Be beş dakikanın sonunda başkan ölecek. Güzel. Güzel. Böylece herkes hastanın beyin ameliyatı neticesinde öldüğünü sanacak. Biz havayı damardan kalbe vereceğimiz için orası akıllarına bile gelmeyecek. Ve başkanı öldürdüğümüzü asla anlamayacaklar. Ondan sonra gelsin dolarlar. Hastaneye geldik şimdi ne yapacağız Finch? Yapacağın şu Mila. Doğru dördüncü kata çıkacaksın. ...ve orada tuvalete girerek üzerine beyaz doktor gömleğini giyeceksin. Sonra da 427 numaralı odaya girerek başkanın işini bitireceksin. İyi ama başkanın odasında özel hemşire varken adamı nasıl geberticek? Merak etme. Sen yukarı çıkarken ben buradaki telefondan başkanın hemşiresini isteyeceğim. Hemşire koridordaki telefonla benimle konuşurken... ...sen de içeri girip başkana şiringayı yapacaksın. Tamam hiç. Hadi bakalım. Harekete geç artık Milo. Gidiyorum. Şimdi sıra bende. Buyurun, sinir cerrahi merkezi Dördüncü e, kat 427 numaralı odada yatan Bay Martin'in hemşiresiyle görüşmek istiyorum Affedersiniz ama Bay Martin 427 numaralı odada yatmıyor efendim Ne? E, i̇yi ama nasıl olur Yani bana 427 numaralı oda demişlerdi Son anda bir oda değişikliği olmuş. Bay Martin 3. katta 319 numaralı odada şimdi. Sizi oraya bağlayın. Ya, şey şimdi kalsın ben daha sonra ararım. İyi geceler. İyi geceler. Allah kahretsin. İşler iyice karıştı. Milo 427 numaralı odaya gidiyor. Varsa başkan 3. katta. Yukarı çıkıp kendisini ikaz da edemem. Bunun için çok geç artık. Denizi beklemek. Bakalım ne olacak. İşte 427 numaralı o da... bu beyaz doktor gömleğini gemişim... Hemşireler beni doktor sandılar... İçeriye girmeden kapıya bir Belki hemşire hala içeridedir... Güzel... İçeride kimse yok... Anlaşılan Finch hemşireyi telefona çağırmış... İşte... Başkan oluyor... Hemşire gelmeden işimi bitireyim... Evet, şırıngayı hazırladım. Şimdi bütün yapacağım hastanın damarını bulup... ...iğneyi sokmak ve havayı enjekte etmek. İnşallah başkan uyanmasın. Kolunu alayım. Tamam. Şu lastiği bağlayıp damarı ortaya çıkartayım. Güzel. İşte damarı gördüm. Şimdi iğneyi sokayım... Ne yapıyorsunuz de... Sakin Bak. olun Bay Martin Ben doktorum size yine yapıyorum İşte bitti Damarları verdiğim hava birazdan kalbe gidecek Ve başkanı öldürecek İşte öldü Şimdi hemen uzaklaşıyorum buradan Adamın hemşiresi her an için gelebilir Ne yani şimdi ben başkan yerine yanlış adamımı öldürdüm Hiç bunu mu söylemek istiyorsun Çok üzgünüm Milo ama kabahat bende değil Bana bilgi veren başkanın dördüncü kat 427 numaralı odada olduğunu söylemişti Allah kahretsin madem öyle neden bana bildirmedin Bunun için bana kızma Milo Başkanı son anda 319 numaralı odaya taşımışlar Şimdi ne yapacağız Şimdi ne yapacağız Yarın bir kez daha deneyeceğiz Bir kere daha mı Evet yarın aynı saatte buraya gelip 3. kata çıkacaksın 319 numaralı odaya gireceksin ve başkanı öldüreceksin ...en az 15 gün yatar hastanede. Bu zaman zarfında beni yalnız bırakmamanı istiyorum Sebastian. Gece ve gündüz hep yanımda odamda olacaksın. Böyle fırsat her zaman elinize geçmez sevgilim. Sen de aynı şeyi düşünmüyor musun? Aa, şey affedersin ne dediğini anlayamadım Carla. Ay, Tanrı aşkına Sebastian aklın neredesin? Başkanım da onun için endişe ediyorum Carla. Seni hiç anlamıyorum Sebastian. Hem başkanını o kadar çok seviyorsun... ...hem de karısıyla flört ediyoruz. Saçmalama sevgilim. Sen benim ilk aşkımsın. Sen Juan'la evlenmeden ben senin arkadaşlık ediyorum. Madem ünlü bu akşam Juan'ı unutalım Sebastian. Yine de onu düşünmeden edemiyorum Carla. Sonuçta Juan benim devlet başkanım... ...ve burada Kanada'da onun temsilcisi saydım. Lütfen ara ve durumunu öğren. Ancak o zaman seninle ilgilenebilirim. Peki sevgilim, peki. Alo, sinir cerrahisi merkezi. Ben bugün beyin ameliyatı olan Bay Martin'in eşiyim. Sağlığını öğrenecektim. Bağlayabilir misiniz? Lütfen. Ne oldu Carla? Santral telefonu yattığı odaya bağlıyorum. Şimdi durumunu öğrenirim. Hı -hı. Alo ben Bayan Martin. Kocamla görüşebilir miyim? Öyle. Peki sağlığı nasıl? Evet. İyi geceler aradığımı söylersiniz. Ne olmuş Carla? Özel hemşiresiyle konuştum. Juan'ın sağlığı çok iyiymiş ve uyuyormuş. Ne? Ee, şey e... Ha, öyle mi? Evet. için rahat ettim şu Evet evet. Tabii tabii. <gülüyor> Yemekten sonra içkilerimizi benim odamda içmeye ne dersin Sebastian? Baş başa. Tabii Carla. Ama daha önce aramam gereken biri var. <gülüyor> Al. Benim cep arayabilirsin. Ben de gidip makyajımı tazeleyeyim. Alo ben Finch. Finch. Ben Albert Sebastian. Orada neler oluyor Finch? Hani başkanı ortadan kaldıracaktınız. Ne oldu? Ya ya Ama başkan sizin söylediğiniz otada kalmıyor. Bu yüzden başka birini temizledik Peki ya başkan onu ne zaman öldürüyorsunuz Yarın gece İşi bitirince sizi ararım Beni çağırtmışsın Markney Gel Robert Seni şu iş adamı hardi için çağırttım Hardy mi Canım dün başkanın beğenmediği 427 numarayı aldığımız asla. Ha evet hatırladım. Beyin ameliyatı yapmıştık. He, ne olmuş Bayer diye? Ölmüş. Ölmüş mü? İyi ama ölmesi için bir sebep yoktu ki. Ameliyat başarılı geçmişti ve ameliyat sonrası da her şey iyiydi. Biliyorum Robert. Bu yüzden çağırttım seni. Bu işi incele ve bana rapor et. Başüstüne efendim. <Gülüyor> Dün bütün gün ve gece seni bekledim Karla. Neden gelmedi? Şey, ziyaret günü olmadığını düşündüm Huan. Saçma. Bu kral sana uygulanamaz. Kimse benim ziyaretçilerime engel olamaz. Bu hususta başhekimle konuştum. Kızma hayatım, bunu bilmiyordum. Akşama kadar otel odasında tek başına ne yapıyorsun? Canın sıkılmıyor mu? Sıkılıyor ama elimden ne gelir ki Huan? <gülüyor> Dün bir ara elçiliğimiz askeri ateşesi Albay Sebastian uğradı. Onunla restoranda yemek yedik. Öyle mi? Sebastiyan'ı eskiden tanırdın değil mi Karla? Evet Huan O adama dikkat et Karla Sana yiyecekmiş gibi bakıyor Eğer devlet başkanı olmasaydım onun Sana bakan gözlerine uyardım Saçmalama ben seninim Huan Devlet başkanının karısıyım Kimse bana ilişemez Evet ziyaret vakti bitti Kusura bakmayın Bayan Martin Sonra yine gelirsiniz Şimdi kocanızın dinlenmesi gerekiyor Tabii hemşire Karla Evet sevgilim Sık sık gel Beni yalnız bırakma Gelemesen de telefon et. Sesini duymak bile moralimi yüksek tutmaya yetiyor. <Gülüyor> tamam. Gelemezsen telefon ederim. Ne? Ne dedin? Emin misin bunlar Robert? Evet efendim. Hardy'nin ölümü hava embolisi. Damardan hava zerk edilmişim. Aman Allah'ım. İyi ama bu nasıl olur? Bence bir hata var bu işte. Bay hardi kim... Niçin öldürsün ki? Hiç kimse. Bence hedef Güney Amerikalı Martin. Yani devlet başkanı. Katil yanlışlıkla o sandığı Hardy'yi öldürdü. Ya. Yani hastanımızda bir cinayet mi işlendi Robert? Evet. Biliyorsunuz başkanı önce Hardy'nin yattığı odaya almıştık. Ama eski odasını isteyince oraya Bay Hardy'yi aldık. Tabii katil bunu bilmediği için... ...başkan diye Hardy'nin odasına girip zavallıyı öldürdü. Olabilir. Bence durumu hemen polise bildirip... ...başkanı koruma altına aldırmalı. Katil yanlış birini öldürdüğünü anlayınca tekrar gelip başkanı öldürmek isteyecektir. Haklısın. Haklısın Robert. Bu işle ilgileneceğim. Başkanın odasındaki özel hemşire Bayan Allene odaya kimseyi almamasını tembih edeceğim. Sonra da durumu polise bildirip bir koruma isteyeceğim. <Gülüyor> Karla bizi kader tekrar bir araya getirdi sevgilim. O olayları düşün. Kojan Juan Menda'nın beynine giren kurşun. Tedavi için buraya Kanada'ya gelmesi ve bu sayede birleşen yollarımız. Evet, evet. <gülüyor> Hadi bunun şerefine içmeliyiz güzelim. Çok içtin Sebastian, sarhoş olacaksın. <gülüyor> Eğer öyleyse içkiden değil, senin güzelliğinden sarhoş olacağım Karla. Düşün. Eğer resmi bir ziyaret olsaydı bu... ...asla seninle böyle baş başa günler geçiremezdik. Evet ama bu beraberlik geçici Sebastian. Birkaç gün sonra Juan iyileşince... ...sen kendi yoluna, ben kendi yoluma gideceğim. Burada geçirdiğimiz günler tatlı bir an olarak kalacak. Hayır, hayır. Aşkımız bitmeyecek Karla. Bitmemeli. Seni seviyorum. Sensiz bir hayata artık dönemem ben. Sarhoşsun saçmalıyorsun. Hayatta her zaman istediğimizi yapamayız. Benim sorumluluklarım var. Evet, mutlu değilim ama huanye acıyorum. Yaşlı ve hasta. Bana ihtiyacı var. Sana benim de ihtiyacım var Karla. Bak, ben yaşlı biri değilim. Sana o andan daha uzun zaman ihtiyacım var Karlayla. Ama huanye acıyorum. Acımak zor bir ist. Ona ben de acıyorum. Yaşlı, bitmiş artık. ...şayet ölseydi... ...o zaman sen Ölseydi de... her şey çok farklı olurdu... ...ama sağ... ...doktorlar durumunun mükemmel olduğunu söylüyor... <gülüyor> ...ama yine de ölebilir... ...değil mi? Evet ölebilir... Şimdi bunu bırakalım... ...bardağını doldurayım mı sepas <gülüyor> Sarhoş oluyorum galiba <gülüyor> <gülüyor> ...neden olmuyorsun ...birazdan ben de sarhoş olacağım... <gülüyor> Güzel. ...olmalıyım da... Çünkü bu yemek bizim son yemeğimiz olacak Sebastian. <gülüyor> Ölümden bahsetmeyelim. Bugün dans edelim, eğlenelim. Carla, Carla... ...seni seviyorum, çok seviyorum Carla. Bugünün bitmesini de istemiyorum. Sonsuza kadar birlikte yaşamak istiyorum sen de. Hayır, sen yarın elçiliğe <gülüyor> döneceksin. O an yarın daha da iyileşmiş olacak. Ve ben de ona geri döneceğim. Ya hayır, hayır Carla, hayır. Bu son değil... <gülüyor> Bu sadece bir başlangıç. Bugün... ...hayatımızın en önemli günü. Bugünden sonra... ...sen artık hep benim olacaksın. Sen ne demek istiyorsun? Yarın, yarın... ...her şey değişecek. Evet, her şey. Yarın ne değişecek Sebastian? <gülüyor> ben Juan'ın karısıyım. Bunu kimse değiştiremez. <gülüyor> Yanılıyorsun... ...güzelim. Ben değiştireceğim. Ben göreceksin... Yarın Çok içtim galiba Gözlerim kapanıyor Bak, Dur uyuma Sebastian Uyumanın sırası değil Yarın ne olacak anlatma İçki vereyim mi içer misin biraz? Daha? Ver, ver tabii İçmek iyi geliyor bana Al iç hadi Hem de bana her şeyi anlat Karla Beni seviyorsun değil mi bunu... Bunun ne önemi var? Her şey bitti artık. E, ya, ya, hayır hayır bitmedi. Her şey yeni başlıyor. Benimle gelmek ister misin Carla? İstemek Hı. mi? Ya Juan? Juan'ın buna müsaade edeceğini sanıyorsun? Juan mı? <gülüyor> <gülüyor> Yarından sonra Juan sana karışamayacak artık. Ne demek istiyorsun? Juan Menda ölecek Carla. Ölecek mi? Nereden biliyorsun? Yoksa doktorlar sana bir şey mi söyledi? Benden bunu gizliyorlar mı? Doktorlar <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, Hayır hayır doktorlar değil Carla. Menda'nın sonu geldi. Bu gece o ölmüş. Hayır hayır olmaz <gülüyor> o ölmemeli. <gülüyor> Niye korkuyorsun ha? Köylünün teki... Hem zaten onu sevmiyorsun ki Öyle de olsa o benim kocam hı hı. Ülkemizin devlet başkanı Söyle kim öldürecek onu <gülüyor> Biz öldüreceğiz Karla. Ben ve Genelkurmay başkanı Allah kahretsin Buna engel olacağım bunu yapamayacaksınız <gülüyor> Dur bana bak Nereye gidiyorsun sen Hemen polisi arasınlar hı, bırak. Hayır aptallığı bırak gel buraya bana bak Hayır onu öldüremeyeceksin. Şu telefonu diyorum Al sana. al. al Hain ne istiyorsun kocamdan Beni aldın yetmedi mi sana 50 milyon dolar alacağım Seni de alacağım Lanet olsun evet. Şimdi gösteririm sana al <gülüyor> Kahpe Benimle uğraşırken iyiydi de Kocanı geberteceğimiz <gülüyor> zaman mı kıymetli olur? <gülüyor> ha? Başım Bak dur, ha? Ha, dur yapma. Ha. Ha. Karla, ha? Karla, ha. Aman Allahım, Karla, öldürdün mü yoksa? Aman Tanrım, kaybetmiyorum. Ne yaptın? <gülüyor> Karla, Karla sevgilim, aç gözlerini. İnan bana niyetim seni öldürmek değildi. Şey çok farklı olacaktı. O an ölünce evlenecektik. Lütfen, lütfen aç gözler. Karla, karla ölür. ne yapacağım şimdi? İşte korumanız gereken hasta bu odada yatıyor Bay O'Brien. 427 numaralı oda. Hı -hı. İçeride hastadan başka kim var doktor? Hemşire bayan yanım. Siz burada odanın önünde bekleyeceksiniz ve hastanın yanına kimseye almayacaksınız. Bence burada hemşire beklemeli. Ben hastanın yanında olmalıyım. Bence bir sakıncası yok. Polis olan sizsiniz. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Teşekkür ederim. Gelin içeri girelim. Tamam. Merhaba hemşire. Bu Bay Polis. Bundan böyle Bay Martin'in yanında o kalacak. Siz kapının dışında bekleyeceksiniz. Eğer hastanın bir şeye ihtiyacı olursa... ...Polis O'Brien size söyleyecek. Peki doktor. O halde ben dışarıya çıkıyorum. Hı -hı. Bay Martin. Nasılsınız Bay Martin? Daha iyiyim doktor. Söyler misiniz neden odama bir polis getirdiniz? Yoksa karıma bir şey mi oldu? Hayır Bay Martin. Sadece normal bir koruma görevi bu. ...Kanada'da bulunan ziyaretçilerimizin rahatlarını sağlamak istiyoruz. Sebep bu. Vakit geldi arkadaşlar. Hastaneye gidebiliriz. Öyle olsun. Ama önce yaptığımız hazırlıkları bir kez daha gözden geçirelim. Milo hmm. beyaz önünü giydin mi? Evet. Eldivenlerin? Tamam. Stetoskop nerede? Cebimde. Tamam. Hadi gidelim. Bu sefer başkanın işini bitirelim. Neler yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Bir kez daha anlat Finch. Hastaneye gidince Gray arabayı hastanenin kafeteryasının önüne park edecek. Ben arabada mı bekleyeceğim sizi? Hayır. Ben kafeteryadan telefonla üçüncü kattaki başkanın hemşiresini isteyeceğim. Ve onu Güney Amerika'dan arıyormuş gibi oyalayacağım. Siz ikiniz hastaneye gireceksiniz. Milo başkanı odasında gebertirken sen de ona gözcülük edeceksin Gray. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı Finch. Hadi yürüye. Saat kaç? Yedi. Şey... Karıma telefon etmek istiyorum. Biraz dışarı çıkabilir misin? Numarayı çevireyim mi? Hayır hayır teşekkür ederim iyiyim. Kendim çevirebilirim. Peki efendim. İşiniz bitince düğmeye basın. Ben hemen gelirim. Karla neden aramadı acaba? Alo. Bayan Martin'in odasını bağlar mısınız? Tabii efendim. Özür dilerim efendim ama Bayan Martin'in telefonu cevap vermiyor. Bir kere daha dener misiniz lütfen? Tabii efendim. Üzgünüm efendim ama Bayan Martin herhalde odasında yok. Teşekkür ederim. Allah kahretsin. Odasında olduğunu biliyorum. ...anlaşılan yine zilzurna sarhoş olmuş ki... ...telefonu bile açamıyor. İşinizle konuşabildiniz mi efendim? Yok hayır bulamadım memur bey. Bana hemen doktor Robert'ı çağırın... ...ama çabuk olun. Tabii. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız... ...hemşireyi çağırabilirim. Yok yok hayır. Doktor görmek istiyorum. Bana hemen onu bulup gelin. Buyurun Bay Martin, beni istemişsiniz. Evet doktor. Buyurun sizi dinliyorum. Doktor, karım için endişeliyim. Ne bakımdan? Bakın, onun hakkında konuşmak çok zor. Genel konularda rahatlıkla konuşurum... ...fakat bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum. Hı -hı. Evli misiniz doktor? Evet, evliyim Bay Martin. O halde beni daha iyi anlarsınız doktor. Sizin mesut bir izdivaç yaptığınızı umarım. Hı -hı. Ama ben maalesef o bahtiyarlığa erişemedim. Kendi kabahatim. Kötü bir kadın seçtim. Sizi gayet iyi anlıyorum. Benim karım da iyi biri değil ama yakında boşanıp ondan kurtulacağım Kısa konuşacağım Karım bugün beni ziyarete geleceğine söz vermişti Aynı zamanda hem sabah hem de akşam telefon edecekti Hiçbirini yapmadı Onun için korkuyorum Belki de çok meşguldür Bay Martin Hayır hayır bu ülkede yapacak hiçbir işi yok Hasta veya sarhoş olmasından korkuyorum Oteline telefon ettim cevap vermedi Evet anlıyorum ama bu nikah devresinde üzülmemelisiniz Belki karınızı biz bulabiliriz Beni çok memnun edersiniz Karımın başına bir hal gelmesinden korkuyorum doktor. Neden böyle bir endişe taşıyorsunuz? Bakın doktor. Biliyorsunuz burada Takma bir isimle bulunuyorum. Asıl ismi Martin değil. Karımın durumunu başkalarının öğrenmesi kötü bir şey olur. Bu yüzden onu siz bulabilir misiniz? Ha, hastaneyi terk edemem. Ama elimden geleni yapacağım. Otele gerçek ismiyle mi kayıtlı? Hayır. Bayan Martin olarak. Hı hı. Alın. Şu kartı alın. Karımın kaldığı otelin adı ve numarası yazılı. Pekala, elimden geleni yapacağım. Onu bulunca derhal size bildiririm. Teşekkür ederim doktor. Rica ederim. Size minnettarım. Hı hı. Martin'e görüşmek istiyorum. Toronto Sinir Cerrahi Merkezi'nden arıyoruz. Çok önemli. Mahvolurum. En iyisi buradan gitmek. Maalesef Bayan Martin odası cevap vermiyor. Otel dışında mı? Sanmıyorum çünkü odanın hemen resepsiyonda yok. Öyleyse Toronto sinir cerrahisinden arandığını belirten bir not yazıp kapının altından atın lütfen. Tabii efendim. yaptım ben dünyadaki en sevdiğim varlığı nasıl olduğu da öldürdüm Evet şimdi sağ sol bir düzelteyim sonra da kapıyı açıp kaçayım buradan İnşallah içeri girmez. Bayan Martin... ...size bir mesaj var... ...kapının altından atıyorum efendim. Görevli gitti. Mesaj neymiş bir bakalım. Bir zarf. Acaba içinde ne yazılı? Neymiş bu? Bayan Martin... Lütfen, çok acele. Toronto Sinir Cerrahi Merkezi'nden... ...Doktor Robert Markler'inle görüşün. Konu çok önemliymiş. Vay canına. Yoksa benim kiralık katiller başkanı öldürdüler mi he? Evet, evet. Mutlaka öyle olmuştur. Doktor, Karla'yı kocasının öldüğünü söylemek için arıyordur. Ben dençiliğe gidince hemen... ...genel kurmayı arayıp... ...başkanın öldürüldüğünü söylemeliyim. İyi ama... ...karısı Karla'nın ölümünü nasıl izah edeceğim? Hmm. Bu işleri karıştırır işte Başkanın da hastalıktan değil Suikaste kurban gittiğini sanıp Cesedinde otopsi yapabilirler Mayaksin nereden öldürdüm şu karlayı Tamam buldum Şurada bir kağıt olacaktı ha, Buradaymış Evet Hainlere ölüm İmza Yaşasın intikamcılar ha, Bitti işte Şimdi bu kağıdı Karlan'ın cesedinin üzerine bırakayım. Polis bu kağıdı bulduğunda Karlan'ın siyasi bir cinayete kurban gittiğini sanır. İşte hastaneye geldik arkadaşlar. Ben şimdi söylediğim gibi kafeteryaya gidiyorum. Siz de üçüncü kata çıkıp çamaşırlığa saklanın. Tam on dakika sonra ben hemşireyi telefondan odadan çıkartacağım. Ve gerisini biliyorsunuz zaten. Biliyoruz. Grey koridorda gözcülük yaparken ben de başkanın bulunduğu... ...319 numaralı odaya girip adama atlayacağım. Ve her şey bittikten sonra da yüzer bin dolar alacağız. Hadi çocuklar göreyim sizi. Hadi. Sinir cerrahi merkezi buyurun. Kim dediniz efendim? Ah Doktor Robert MacLean. Ha bir dakika. Doktor Robert MacLean. Evet hemşire. Telefonunuz var efendim. Geliyorum. Hem buyurun Doktor Robert MacLean. Nereden dediniz? Cinayet masasında. Buyurun. Ne? Olamaz. Hı hı. Demek öldürülmüş. Hayır imkansız hasta daha ameliyattan yeni çıktı Bunu kendisine söylememiz ölümüne sebep olabilir Evet Evet yarın ya da öbür gün söyleyebiliriz Peki çok teşekkür ederim Zavallı adam Karısını otel odasında öldürmüşler Karımdan bir haber var mı doktor? Üzgünüm efendim ama henüz yok ...mutlaka başına bir iş gelmiştir. Çok korkuyorum doktor. Bakın Bay Martin, üzülmek beyin hastalarına iyi gelmez. Kendinize dikkat etmelisiniz. Lütfen karınızdan çok kendinizi düşünün. Henüz tam olarak iyileşmediniz. Eh, haklısınız ama Carla'yı düşünmeden edemiyorum. Neyse, iyi geceler. İyi geceler. İçeri girebilir miyim doktor Robert? Hayır, bu gece sen burada kalsan daha iyi olurlar. Neden acaba? Karısı yüzünden başkanın morali hayli bozuk. Bu gece ona sakinleştireceğine yapılması gerekecek. Bu yüzden hemşire kalsın odasında. Başkana karısının öldürüldüğünü söylediniz mi? Hayır. Şimdilik öğrenmemesinde yarar var. Sakın sen de bir şey söyleme. Merak etmeyin doktor. Söyleme. Hı -hı. Ben nerede bekleyeyim? Üçüncü katın resepsiyonunda otursanız iyi olur. Böylece gelen gideni de rahatlıkla görebilirsiniz. Peki doktor. İşte üçüncü kata geldik Gray. Başkan bu katta mı kalıyor? Evet 319 numaralı odada. Saat kaç? Ee, ona bir var. Güzel. Bir dakika sonra Finch kafeteryadan hastane santralini arayarak... ...başkanın hemşiresini telefonu hissedecek. Hemşire odadan çıkınca da ben hemen başkanın odasına dalacağım. merak etmeyin efendim hastanızın durumu gayet iyi. Yarın iki ile 5 arası gelip hastanızı görebilirsiniz. Oh telefonlar hiç susmak bilmiyor. İşiniz oldukça zorymış rahmet. Öyle. Gel söyleyeyim içer misiniz memur bey? Hayır sağ ol. Adım O'Brien. Burada bulunmanızın sebebi nedir Bay O'Brien? 319 numaralı hastayı korumakla görevliyim. Hmm, anlıyorum. Ay, affedersiniz. Buyurun 3. kat. Kim dediniz anlayamadım. 319 numaranın hemşiresi tamam. Bir dakika bekleyin çağırayım. Kim arıyorlar an Sizin hastanın hemşiresini ben gidip çağırayım tamam. Buradan 319 numaralı odayı görebiliyor musun Milo? Evet, sağdan dördüncü oda göreyim. Hey, şuraya bak. Hemşiren bir bu tarafa doğru geliyor. İnşallah bizi görmez. Dur bakalım, bizim mi yoksa? Bak Gorey görüyor musun? Hemşire 319'un kapısını açtı. Hemşire elen, ...telefonunuz var. Resepsiyona gelebilir misiniz? Geliyorum. Aferin Fince, planı iyi yürüyor. Anlaşılan kafeteryadan hemşireyi aradı. Bak gidiyorlar işte. İşte köşeyi döndü. Koridorda başka kimse de yok Milo. Harekete geçebilirsin. Tamam ben gidiyorum. istemli içeri girdi. Alo? Buyurun. Ney? Duyamıyorum. Kim dediniz? Bay Martin'in akrabası mı? Nereden arıyorsunuz? Güney Amerika mı? Affedersiniz ama sesinizi alamıyorum. Hay Allah. Alo? Alo? Arayan ki şile? Bilmiyorum memur bey. Bay Martin abi iyiyim dedi ama ses bir gidip bir geliyor. Alo, ha duydum şimdi. Bay Martin mi? İyi iyi. Duyamıyor musunuz? Durumu iyi diyorum. Alo, alo. Sesine gitti. Sizin konuşmanız uzun süreceye benziyor emşire. Ben başkanın yanına gidiyorum. Yalnız kalması doğru değil. Siz bilirsiniz memur bey. Alo, alo. Ha, evet şimdi sesinizi duyuyorum. Alo. Ne? Tam olarak alamıyorum sesinizi Allah kahretsin. Milo denen bu manyak katil içeride ne yapıyor be Neredeyse beş dakika oldu Bu da kim be Doktora da benzemiyor Takmıyım seni buraya 319 numaralı odanın önünde durdu Eyvah Milo hala içeride Ne yapacağım şimdi Adam içeri giriyor Şey, ben doktorum Bay Martin Size iğne yapacağım Lütfen uzatın kolunuzu Durun ne yapıyorsunuz burada <gülüyor> Siz de kimsiniz Ben polis memuru Obrayn'ım Bu hastanın hayatını korumakla görevlendirildim Siz kimsiniz Şey ben, ben doktorum Özür dilerim ama birisinin sizin hüviyetinizi tanıması gerekiyor Başhekinin emri böyle Ama bu çok saçma bir şey Ben hematolojistim Bu hastaya iğne yapmak zorundayım Uzatın kolunuzu Bay Martin Şu lastiği sıkarak bulmam gerekiyor evet. Tabii bir dakika bir dakika. İğne hmm. yapmadan önce hemşirenin sizin hüviyetinizi söylemesi gerekiyor. Ah, korkmayın Bay O'Brien. Bu doktorun beni öldürmek niyetinde olmadığına eminim. Ha, elbette niye öldüreyim? Ben doktorum <gülüyor> Kusura bakmayın efendim ama endişe etmek benim görevimdir. Bu bay hüviyetini ispat etmeden size elli bile süremez. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Ha, hayır şayet bir şüpheniz varsa gidip hemşeriyi kendiniz çağırın. Üzgünüm ama sizi bu odada Bay Martin'le yalnız bırakamam. ...hastaya iğne yapmanıza izin vermeyeceğim. Aptallık etmeyin. Bu bay doktordur. Bırakın iğne yapsın. Öylece belki biraz olsun uyuyayım. Benim işim fazla uzun sürmez bay Martin. Doktor, benimle dışarı kadar gelir misiniz? Ne, niye çıkacakmışım? Resepsiyona gelmenizi istiyorum. Nöbetçi hemşire orada. Eğer sizi tanırsa işinize devam edebilirsiniz. Benim görevimi engel oluyorsunuz. Sizi pişman ederim. Oh, tartışmayı kesin. Fena oluyorum. Bay Martin... <Gülüyor> Bay Martin iyi misiniz? Neyse adam senin yüzünden bayıldı. Bir an önce şu iğneyi yapayım da adamı. Sakın adam... ha! Yoksa elindeki tabancanın tetiğini çekerim ahbap. Şimdi düş önüme. Seninle resepsiyona gidiyoruz. Tamam tamam tamam. <gülüyor> Sakin ol. Tamam gidiyoruz. Tamam. Yürümeye devam et. Hey sen! At o elindeki tabancaya bakayım. <gülüyor> Aferin Grey. Tam vaktinde yetiştin. Vur onu. Polis o, vur onu. Dur kıpırdama yoksa! Vurdun Vurdun beni! ...tam isabeti... ...Allah kahretsin... ...hadi içeri gidi... ...geber şu başkanı... ...tam sesini işitmemişlerdir... ...birazdan burası ana baba gününe döner. hadi... ...tamam tamam... ...şimdi geri dönüp başkanı öldüreceğim... ...hayır yapamayacaksın... alacak al... ...vurdu beni... ...grey... ...grey... ...ölüyorum ben... ...demek gebermedin ha... ...pis aynasız. ...şimdi öldüreceğim seni... Korktum başıma geldi İşe herkes dışarı Bey, Yardım et bana Kan kan kaybediyorum Üzgünüm dostum ama Hemen kaçmak zorundayım Ben ben ne olacağım Seni öldürüşer Aksi taktirde polise her şeyi anlatırsın Dur, Yapma Ne gider mi o işte! Savunun içeri girin. Işık. Yoksa sinaliye baklarım. Dev At silahı elinden Grey. Bu <gülüyor> Demek cevermedin sana. Son defa söylüyorum at silahı elinden. Hayır, sen at yoksa. Günah benden gitti. Al bakalım. Aa, namussuz, hayasız vurdu beni. Aa, abi, Aa. Aa. Doktor Robert. Ne oldu? Neler oluyor burada? Doktor Robert. Vay Baycan'a etraf kan gölüne dönmüş. Doktor Robert yardım edin. Bunlar bu polis O'Brien yaralanmış. Hemen ameliyata almalıyız. Sevde getirin aptal aptal serifleyin. Durun durun doktor. Ha? Bu adamlar Ha? başkanı öldürmek istediler. Kim bunlar O'Brien? Bilmiyorum ama başkanı öldüreceklerdi. Şu ileride yatan iğne yapacaktı. Öbür silahlı da gözcüydü. Tamam O'Brien konuşma kan kaybında. Şimdi seni hemen ameliyata almalıyız. Evet dur doktor. Biri daha var. Ne? Üçüncü kişi var. Başkanın emşiresini telefon bahanesiyle odadan çıkarttı. Şu anda emşine o adamla hala konuşuyor. Aha. Alo, emşire beni duyuyor musunuz? Kusura bakmayın, ses gidip geliyor. Neredeyse sekiz dakikadır konuşuyorum. Herhalde Milo başkanı gebertmiştir. Ama biraz daha oyalayayım. Alo! Hemşire beni duymuyor musunuz? Alo! Alo! Telefonu kapatın bayım. Artık oyun bitti. Ne? Siz de kimsiniz? Cinayet masası. Her şey ortaya çıktı. <gülüyor> İyi ama ben... ...söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Her şeyi itiraf etmen lehine olur Bay Finch. Bak adını bile biliyoruz. Adamlarından Milo öldü. Greyse e yaralanmasına rağmen her şeyi anlattı bize. Söyle bakalım, başkanı öldürmeniz için kim emir verdi size? Şey... Durumun nasıl doktor? Korkma O'Brien, yaşayacaksın. <Gülüyor> Ameliyatın gayet başarılı geçti. Karnına giren kurşunu çıkarttık. Teşekkür ederim doktor. Hı hı. Geçmiş olsun. <Gülüyor> Bay başkan. Gitmeden önce sana teşekkür etmek istedim memur O'Brien. Hem hayatımı hem de ülkemi kurtardın. Şey, ben... Ben sadece görevimi yaptım efendim Eğer o adam iğne yapsaydı ben ölecektim Ve ülkem karanlık güçler tarafından yağmalanacaktı ah, Sayın başkan Sizi öldürmek isteyen adamlar bulundu mu? Evet hepsi bulundu doktor Kiralık katilleri tutan Kanada elçimizde görevli askeri ateşe Albay Sabastian'mış Polis de suçunu itiraf edince Genelkurmay başkanından emir aldığını söyledi Şimdi ülkemde bu pisliğe karışan Herkes bir bir tutuklanıyor ne yazık ki bu işin tek kurbanı karım Karla oldu. Hiçbir şey artık onu bana geri getiremez. Karınızın ölümüne çok üzüldüm başkanım. Her şeye rağmen Karla'yı seviyordum doktor. Evet. Artık gitsem iyi olacak. Bugün ülkeme dönüyorum. Doktor Robert McLaurin. Ve sen memur O'Brien. Eğer bir gün ülkeme gelecek olursanız... ...sizi ağırlamak bana büyük bir onur verecektir. Hoşçakalın. Zavallı adam. Karısının ölümü onu çok sarstı. Bu çok normal, Doktor Robert. Biliyorsunuz, başkanlar da sever. Değerli dinleyenler, Suikast adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.